Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Dede, Farık Akgören, Baba, Engin Yüksel, Çocuk, Onur Kırış, Hakkı, Aziz Güngör, Tahsildar, Gürkan Demir. 7. Bölüm Atemli kara bir haberim var. Hayır olsun Hakkı Efendi. Camide söylemek istedim. Size devlet hanenize gelsem hangi saat münasiptir? Ne zaman isterseniz Hakkı Efendi. Bugün öğleden sonra beklerim. Öğleden sonra geleceğim hocam. Görüşürüz inşallah. Hocam. Belediye bakıp dükkanlarımıza el koydu. Maaşınız kesilecek. Ne yapacaksınız? Eh Hakkı Bey. Allah feyzini kesmesin. Babam elli senedir namazı maaşsız kıldırıyor. Yeter ki Rabbim bize el açtırmasın. Çok üzülüyorum hocam. Caminin bakımı, masraflarını nasıl temin edeceğiz bilemiyorum. Zengin bir insan olsaydım. Hakkı Efendi. Madem gönlünüzden bu geçti... Allah makbul eylesin. Kişinin niyeti amelinden hayırlıdır. Amel için tehlike olabilir. Ama niyet kolay zarar görmez. Kalbinizdeki niyeti Allah biliyor. Merak etme. Rezaka alem olan Allah aç bırakmaz bizi. Peki hocam cami ne olacak? Siz bırakıp giderseniz cami ne olacak? Akka Efendi. Maaşım kesildi diye hemen camiyi bırakacağımı zannediyorsunuz? Ali Müezzin. ...ben imam, hatip ve vaiz olarak... ...vazifeye devam edeceğiz inşallah. Baba, dedem geliyor. Buyur baba, hoş geldin. Şöyle geç lütfen. Hakkı Efendi neden ağlıyorsun? Hocam, annem öldü, babam öldü... ...bu kadar üzülmedim. Tam mahallemiz güzel bir hocaya kavuştu derken... ...caminin dükkanlarına belediye el koydu. Gelirimiz kesildi. Sen hiç merak etme Hakkı Efendi. İbrahim Efendi vazifeye Allah'ın izniyle devam eder. Yeter ki kullar da izin versin. Babam her şeye rağmen çocuklara Kur'an okutmaya devam ediyordu. Yasağın şiddetine göre bu faaliyet bazen kesiliyor, bazen yeniden başlıyordu. 1934-35 yıllarında baskı arttı. Baskınlar sıklaştı. Bu baskınlar sizde nasıl bir etki yaptı? Hiç unutmam. Bir gün daha gün doğmadan mahallenin sığırları ahırlarından çıkıp yayılmaya gitmeden, hayvan vergisi memuru Tahsildar bir polisle birlikte evimize hayvanlarımızı saymaya gelmişler. O sırada babamdan ders okuyan çocuklar da evlerine gidiyor. Yolda karşılaşmışlar. Bakmışlar çocukların elinde Kur'an cüzleri. Kur'an cüzleri o zaman suç aleti öyle mi? Sorunca çocuklar durumu anlatmışlar tabi. Bu görevliler de camide babamı suçüstü yakalama sevdasına düşmesin mi? O gün babamın telaşını hiç unutmam. Tahsildar yanındaki polis memuruna şöyle diyor. Demek şehrin merkezinde Arap Arklı'yı uydur. İrticai hareket öyle mi? Polis efendi... Hemen zaptını tut. Bu adamdan davacı. Bunun hesabını soracağım da. Erhum babamın o gün o zalime bir yalvarması var ki... Ah, ...o günden kalan yara hala içimde kanar. Fakat ne dese boşunaydı. Çünkü adam tam bir din düşmanıydı. Hayatınız gittikçe zorlaşıyor. Konya'da hayat zorlaştıkça ben İstanbul'u istiyordum. Baba İstanbul'a gitsek diyordum. Babam Allah nasip ettiyse gidersin diyordu. Yine bir gün çarşıda sayacı Ahmet Usta'ya uğramıştık. Babam çocuklarını okutur, Ahmet Usta da bizim ayakkabılarımızı yapardı. ...ne yok Ahmet Usta. Efendim, Falih Rıfkı'nın bir makalesi var. Babası hocaymış. Bir hoca zadenin böyle olmasına... ...bir türlü akıl erdiremiyorum. Ahmet Usta... ...Hazreti Nuh'un oğlu... ...babası peygamberken kurtulamadı. Allah muhafaza buyursun... ...çok dalgalı günlerdeyiz. Ne diyor Falih Rıfkı? Ankara'da yeni kurulan... ...Çankaya semtini övüyor. Övündüğü nokta şu... Burası tarihte mabetsiz kurulan ilk şehirmiş. Böyle olmasıyla iftihar ediyormuş. Allah beterinden saklasın. Daha beterin ne olur ki hocam? Ya mabetsiz memleket ne olur? Mabet bir memleketi ruh birliğine çağırır. Dinimiz tevhid dinidir. Birlik dinidir. Müslümanların Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir. Bu birlik aradan kalkarsa millet... İpliği kopan tesbih gibi dağılır, gider. İpliği kopan tesbih, tesbih olmaz ki. Bu millet eğer din bağı koparsa nasıl bir araya gelir? Nasıl toplanır? Ne iş yapabilir? Maved bu kadar işler, güçler, dertler, gaileler arasında... ...insanları ruh birliğine, gaye birliğine, hedef birliğine çağıran... ...ve bu birleşmeyi temin eden mübarek bir vasıtadır. Mavedini kaybeden millet ruhunu ve her şeyini kaybeder. Hükümet ezanla, Kur'an'la uğraşırken halka ne veriyordu? Millet aç, perişan, parasızdı. Yol yoktu. Mahsulü tarladan eve getirebilmek hünerdi. Köyler Konya'ya toprak yollarla bağlanıyordu. Bir yağmur yağdı mı git gidebilirsen. Mahsulü tarladan eve getirebilmek derken köye mi, Konya'ya mı? O zamanlar kışın Konya'da oturan yazları da çiftçilik yapanlar vardı. Ya da tarlalarını yarıya verirler, kendi hisselerine düşen mahsülü Konya'ya getirmek isterlerdi. 1935 yılıydı. Sakyatan köyünde babamın teyzeoğlu Mehmet Bayraktar arabayla buğdayını Konya'ya getirirken Konya'nın 5 kilometre doğusunda Tatlıcak köyü civarında çamura saplanmış. Kuşluk vaktiydi baba geldi? Hocam ben geldim hocam. Hayırdır inşallah Evet Hocam Mecba'nın yanında arabamız kırıldı. Buğday çuvalları yolda kaldı. Yağmur yağıyor. Sana geldim. Bize bir çare bul. Bulalım inşallah. Hemen buralardan bir araba kiralayalım, Gidip mahsulü alalım. Lavalı köylü Yağmur yağsın ister... ...ekini mahsulü var... ...yağmasın ister... ...arabası çamura saplanır... ...sokma... ...arabalar çamura saplanınca... ...halktan bir kısım oraya toplanmış... ...babam onlara demiş ki... ...kardeşlerim... ...felakete bakın ki... ...Konyalı kendisine düşen... Senelik 6 lira yol parasını veremedi. Veremediği için taş kırmaya mahkum yok. Taşı kırıyor İşte yol kenarları kırılmış taşlarla dolu. Fakat bir silindir yok ki Kırılan taşları yola döşesin Tepsin yerleştirsin Çamura batmasak toprak yola razıyız biz. Sözde asfalt yapılacak Asfalttan geçtik Bari şose yapsalım Tam 8 köyün halkı Yıllardır bu batağın başında ağlaşıp duruyor Yazık değil mi? Her gece fecre kadar içki alemleri yapıyorlar. O içki alemlerine bir gecede harcanan parayla bu batak çoktan pratik olurdu. Avrupa'dan her türlü içki getirilir ama yol yapacak bir getirilmez. Bunları tarih yazacak Mehmet. O haltları yiyenler de bir gün ölecek. Elbet ettikleriyle yüzleşecekler. Hadi bir an önce çuvalları kiralık arabaya taşıyalım da kurtarabildiğimizi kurtaralım. Biz her şeye rağmen Arapça okumaya devam ediyoruz. Sarf bitti, nahiv bitti. Monla Camii'nden önce keafiye'yi okuduk. Monla Camii'ye başlayacağız. O günlerde babamın maaşı kesildi. Evin masrafları artıyor, karşılayamıyoruz. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Şatır köyündeki tarlalarımızı ortak ektiriyoruz. Birkaç kuruş oradan geliyordu ama yetmiyordu. Bu arada Çatır köyünün Çatak bölgesinde satılık tarlalar varmış. Akrabamız olan köylüler babama teklif etmişler. E hem zor geçiniyorsunuz hem de tarla alacaksınız. Bu nasıl oluyor? Annem zengin bir ailenin kızıydı. Bazı mücevherler kalmıştı. Bunları satmayı düşünüyordu babam. Bunları satıp o tarlaları almayı... Aldı mı peki? Hocası Fahri Efendi'ye danışmadan herhangi bir iş yapmazdı. Alim ve arif bir zattır. Şiirleri de vardır. Fahri Efendi babama başka bir teklifte bulunmuş. Nasıl bir teklifte bulunmuş? Benim elimde böyle bir para olsa ben hicret ederdim demiş. Oğullarımı okutabileceğim bir yere hicret eder onlara okuturdum. Merhum Fahri Efendi'nin bu tavsiye ve irşadı üzerine babam günlerce hicreti sayıkladı. Medrese olan bir yere hicret. İnsan kendi başına çocuklarını okutamazmış. Hicret. Babanızın ne kadar bunları sayıkladığını hatırlıyor musunuz? İstişare 1935 yılında olmuştu. Hicretimiz 1939 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Yaklaşık 4 yıl. Dört yıl babam hicretle oturdu, hicretle kalktı. Sordu, soruşturdu, nasıl olacak, yolu yordamı ne, araştırdı. Bu Fahri Efendi'den daha önce pek bahsetmediniz. Fahri Efendi, babamın hem hocası hem de müşidiydi. Anadolu'nun yetiştirdiği nadir alimlerden biri olduğu söylenirdi. Kendisini çocukluğumdan itibaren tanıdım. ''Babam her cuma ziyaretine gider, çoğu zaman beni de götürürdü.'' ''O dönemde nasıl buldunuz Fahri Efendi'yi?'' ''İlminin yanında bir de şaibesiz tasavvufunun verdiği terbiyeyle kemale elmiş bir zattı.'' ''İmam-ı Rabbani kolundan geldikleri için tasavvufu şeriat dairesinin içinde bir daire olarak kabul ederlerdi.'' ''Hem amcama hem babama hocalık etmiştir.'' ''Şeyh Zeynelabidin Abidin Efendi hicret edince... Onun halifesi olarak Konya'da kalmış. Fahri Efendi'yi Şeyh Zeynel Abidin Efendi mi yetiştirmiş? Ziya Efendi yetiştirmiş. Fahri Efendi'nin ilimde hocası Sade Ziya Efendi'ymiş. Peki Fahri Efendi de Konyalı mıydı? Aslen hadimin bir köyünden. Okumak için yürüyerek Konya'ya gelmiş. Konya'ya ulaştığında o kadar yorulmuş ki tam 24 saat deliksiz uyumuş. Bir ara bakkal çıraklığı yaptığınızı söylemiştiniz. O ne zamandı? Ha, o babamın maaşı kesilince çareler aradığımız zamandı. Ee, bakkaliye toptancısı komşumuz Kara Mustafa Efendi babama bir teklifte bulunmuş. Hocam bana biraz para lazım. Senin durumun malum. Gel seninle ortak olalım. Vazifene devam et. Ne kazanırsak yüzde otuzunu sana vereyim. Para bana lazım olursa alabilecek miyim? Bir mani olmazsa alırsınız inşallah. Yani ben veririm diyor. Allah izin verirse tabii. O zaman olabilir. Makul. Yalnız hocam... Hayırdır? Ben yalnız. Bana bir de yardımcı lazım. Benim durum bunu biliyorsun. E oğlunuz Hafız Ali gelse, bana yardımcı olsa. <gülüyor> Bu işlere alışık değildir. Yapabilecek mi? Yapar yapar. Dükkanı açsın kapatsın bir de beklesin yeter. E, tam da molla camiye geçecektik. Şimdi çocuğu bakkal mı yapacağız? Bir süre. İşler yoluna girene kadar. Siz yine derslerinize devam edebilirsiniz. Bence sakıncası yok. ...zaruret insana bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Yaklaşık bir buçuk yıl sürecek bakkal çıraklığım... ...işte böylece başlamış oldu. Bir gün amcam dükkanın önünden geçiyordu. Bakkallığı bana hiç yakıştıramadığını söyledi. Daha başka birçok şey söyledi gitti. Amcamın söyledikleri bana ağır gelmişti. Ne dedi? ''Akşam olunca durumu babama anlattım.'' Babam bunun üzerine hicret kararını verdi. Ortağı Kara Mustafa Efendi'ye açmış durumu. Mustafa Efendi namazlı niyazlı bir adam. Ama hicret düşüncemize karşı. Neden karşı? E, esnaf adam. Ne gerek var diyor. İlme ilgisi ve merakı da yok. Bakkal işte. O sıralarda Emniyet Müdürlüğü'nde kısmı siyasi müdürü Afyonlu İbrahim Bey diye bir komiser müşterimiz oldu. Beni göstererek dedi ki... Yedinci bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodiksyon